1461 numaralı konu, Ebu Hüreyre'nin ilim öğrenmek isteyenlere iltifatta bulunması, İsmail şöyle anlatıyor, Bir gün hasta olan Hasan el Basri'yi ziyarete gittik, yatmakta olduğu odayı doldurduk, bunun üzerine uzatmış olduğu ayaklarını toplayarak şunları söyledi, Bir keresinde biz de Ebu Hüreyre'nin ziyaretine gitmiştik, aynen sizin gibi odayı doldurduğumuzda o ayaklarını toplayarak şöyle demişti, bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna girdik ve bulunduğu odayı doldurduk, Hazreti Peygamber bir yere yaslanarak ayaklarını da uzatmışlardı, biz içeri girdiğimizde mübarek ayaklarını toplayarak, benden sonra sizlere ilim talep etmek üzere bazı kimseler gelecektir, kendilerine selam vererek sevgi gösteriniz ve bildiklerinizden öğretiniz, buyurmuşlardı. Allah'a yemin ederim ki öyle kimseler gördük ki bunlar yanlarına vardığımızda bize ne selam verdiler, ne sevgi gösterdiler ve ne de bir şeyler öğrettiler, öğrenmek için gittiğimizde bize cefadan başka bir şey vermediler.